Ağlamayacaksın bir şeye. Öyle körü körüne. Olmasa olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse seni kırılırsın. Ve zaten... Genellikle o daha az seversin. Seni. Senin onu sevdiğinde. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa Kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela elinde. Daldığı küllür yürümeyeceksin. Hilede bir şeyleri sahipleneceksin. Çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan her şeylerin, mesela gökyüzü senin seni olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya, pembeye. Ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. hem, her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişit yaşayacaksın, ucundan tutarak. Geçici hayatta, geçici gibi. Sonsuz hayata, sonsuzda doğa. Ay Ama yok. Dünyada da yaşanan aşklar var. Dünyanın yaşanmış en güzel aşk hikayesi nedir biliyor musunuz? Ne Leyla diyeceğim size ne de Mecnun Ferhat. En güzel aşk hikayesi Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin hikayesi. Sanır mısınız ki Leyla ile Mecnun evlenseydi ya da diğerleri Aşkları dillere destan olur günümüze kadar ulaşırdı. Hayır tabi ki. Ama sizi bir bakın. Efendimizle Hz. Hatice'nin aşkına. Bu yaşanmış hem de uzun yıllar boyu yaşanmış bir aşk. Sadece bir iki örnek vereyim. Mekke fetihinin ilk günü, o karışıklık, o heyecan esnasında Efendimiz yaşlı bir hanımla karşılaşıyor onun yanına gelmesini önlemek isteyenlere bırakın gelsin diyor. Sırtındaki abasını çıkartıp o gelmekte olan hanımın altına seriyor ve birlikte oturup bir saat kadar sohbet ediyorlar. Hazreti Ayşe merak ediyor ve sonrasında kimdi o? Neler konuştunuz diye soruyor. Cevaba bakar mısınız? Ey Ayşe, o Hatice'nin arkadaşıydı. Eski günleri yad ettik. Ya Resulallah, aradan yıllar geçti. Hala mı Hatice? Öyle deme Ayşe, öyle deme. Hatice, yeri bende başkadır. Düşünebiliyor musunuz? Hatice validemiz vefat etmiş. Aradan yıllar geçmiş. Vefayı, sevgiyi, özlemi görebiliyor musunuz? Ve o hengamede, o kargaşalıkta. Ve bir de Hazreti Hatice validemize bakalım. Yaşı 55. Efendimiz o sıra Hira mağarasında. Peygamberlikten önce ibadette. Her gün o en sevgiliye yiyecek taşıyor Hazreti Hatice. Her gün gidiyor ve onunla biraz oturuyor. Hira, Hira Mağarası'nı bilir misiniz? Yüksekçe bir dağ. Nur Dağı'nın tepesinde. Çıkışı bir buçuk saat sürer gençlerin o hızlı adımlarına rağmen. İnişi de o kadardır. Dimdik bir dağdır. Ne kadar yüksektir ve ne kadar çıkması zordur. Bugün gençler bile çıkarken ter içinde kalırlar, çok yorulurlar. Yaşı 55 Hatice annemizin. ...ve her gün Habibini görmeye gidiyor. Yine bakınız ki o asil hanıma... ...peygamberimizden daha yaşlı olduğu için... ...peygamberimize üstüne evlenmesini teklif ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu öyle seviyor ki... ...sadece onu mutlu edebileceği düşüncesiyle evlen diyor. Ama peygamberimiz reddediyor. Asla onu renciltmek istemiyor. Hanıma bakın... ...sevgisine bakın sevgilisine bakın. Yine ilk vahiy geldiğinde ona nasıl destek olduğuna, yüreğini, canını nasıl serttiğini bir bakın. Ve efendimizin yüreğindeki Hatice validemizin yerine düşünün. Çok hadislerde geçer. Yine validemizin Hatice annemizin vefatından çok uzun yıllar sonra kız kardeşi Hale efendimizin evine gelir ve kapıyı çalar. Öylesine heyecanlanır ki efendimiz kapıya koşar hemen elini dolaştırır, ayağa karışır. Neden derler. Bu çalış Hatice'nin çalışıydı buyururlar. Ve ardından sanırım gelen kız kardeşi haledir der. En güzel aşk hikayesi budur dostlar. Yaşanmış ve ama eskimemiş yepyeni. Efendimiz'den alacağımız çok dersler var. Ona aşık olanlardan da alacağımız çok ders var. Ona benzeyenlere selam olsun. Bu hadiseyi Buhari ve Müslim'in kaynaklarında görebilirsiniz. Yine Ayşe Fahredemiz şöyle demiştir. Hiçbir kadını Hatice gibi kıskanmadım. Yine bir örnekle daha kapatayım. Evvelerimiz tebliğ için Mekke sokaklarında güneş en tepede en kızgın halindeyken herkes evinde dışarı çıkmaya korkuyorken tebliğ de bulunurdu. Hazreti Hatice elinde asası güneşin sıcağında dışarıda oturuyor. Neden dışarıda bu sıcakta duruyorsun diyorlar. Kendileri Efendimizin de dışarıda olduğunu söylüyor. Israr ediyorlar Yaşlısın dayanamazsın hasta olursun Gir içeri İşte cevap Ve benim son sözüm. O güneşteyken Ben gölgede nasıl dururum